Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Öz Arslan. Ben Pelin Erdoğan. Bugün e, Mustafa Sönmez'le beraberiz. Yuruz gaz yazarı ve ekonomist medya konusunda da çalışmaları var. Geçen hafta e, bahsetmiştik e, medyada ve medyanın hala ahvalinden neredeyiz. E, biraz onu konuşmuştuk. E, başladık aslında bir miktar bahsettiniz. Hani sermaye ilişkilerinden e, falan bahsettik... E, biraz belki oraya girebiliriz bir de sonra medyanın hani yapısal problemleri e, nelerdir bu programda aslında biraz onu konuşmak istiyoruz ama e, ben şunundan başlamak istiyorum şimdi e, medyanın üzerinde bir hani iktidarın bir e, etkisi var bir de medyanın üzerinde sermayenin bir etkisi var işte bu reklam verenler e, aracılığıyla e, bu çerçevede bakıldığında hani Türkiye'deki medyaya baktığımızda ben şunu görüyorum e, Medyadan şöyle bir laf var, siz tabii bunun içindesiniz, bu sektörün içindesiniz, daha iyi bilirsiniz de medyadan para kazanılmaz diyorlar. Yani medya aslında bir e, lobi aracı, bir güç aracı olarak e, kullanılır. Başka yaptığınız işler için, e, işte alacağınız ihaleler için ve toplumda etkin bir e, hani, e, güç, yer, nüfus e, elde edebilmek için ki aslında baktığımızda da onu görüyoruz yani bir yandan medya sahibi olanlar başka alanlarda işte enerji gibi diğer ihaleler gibi e, o alanlarda e, etkin oluyorlar ve bu arada ne kadar hani tarafsızlığını koruyabilen bir medya var yok e, onu görmüyoruz görüyoruz ve de hani bir, bir ifade daha vardır. Hani gazetelerin içinde galiba bir tek Hürriyet mi para kazanıyormuş? Diğerleri neredeyse <gülüyor> para kazanmıyormuş aslında. Zararına bile e, iş yapanlar var. Hani bu çerçeveden baktığımızda medya ile şeyin e, bu sermayenin ilişkilerinin böyle çok iç içe olduğunu görüyoruz. Hani bu konuda nasıl bir e, şey yapılabilir? Dünyadaki uygulamalar nedir? Bir fikriniz var mı? Hmm. Hani belli bir sınırlama getirilebilir mi? Şimdi tabii medya e, bir endüstri artık. Yani ilk ortaya çıktığında böyle değil. İlk ortaya çıktığında ya siyasi gruplar, akımlar kendi dertlerini anlatmak için gazete çıkarıyorlar, broşür çıkarıyorlar. Ya siyasi partiler kendi örgütlenmeleri için böyle yayınlar çıkarıyorlar. Ya da işte ticari olarak birileri para kazanmak için diyelim Hollanda'da 17. 18. yüzyılda ya da Londra'da bültenler çıkarıyorlar mal, borsa fiyatları ve bunları öyle satıyorlar. Dolayısıyla böyle ortaya çıkıyor ama küçük ölçekli son derece sahipleri aynı zamanda diyelim başyazar olan ya da editör olan kurumlar olarak başlıyor. Basın o zaman tabi basın daha sonra görselle eklenince. Ama e, dünyada sermaye birikimi hızlandıkça, e, mal akımları e, arttıkça bir kere ortaya e, reklam diye bir şey çıkıyor. Şimdi bu reklamın kullanılacağı mecra olarak e, bu kez bu e, basın kullanılmaya başlanıyor. Dolayısıyla bu reklamdan e, pay almak için e, de aynı zamanda medya sektörü büyümeye başlıyor işte matbaa teknolojisi arkasından elektronik teknolojinin gelişmesiyle beraber ölçekler büyüyor. Hatta işte ulusal pazarlara sığmıyor uluslararası bir boyuta ulaşıyor. Teknolojideki gelişmeyle beraber sadece yazılı basın kalmıyor işte gazete günlük gazetenin yanına dergiler ekleniyor onun yanına. Derken görsel olarak işte radyo ekleniyor, televizyon ekleniyor, internet ekleniyor ve mecra giderek büyüyor ve bu işe yatırım yapanlar aslında bütün bunların hepsinin sinerjisinden yararlanmak üzere buraya dönük yatırımlarını çoğaltıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor hadise bir mütevazi girişim olmaktan çıkıp bir endüstriyel yapıya dönüşüyor hı hı. ve bunun gelirinin iki kalemden gelmesi lazım bir satış gelirlerinden gazete ise eğer bir de reklam gelirlerinden zaman içerisinde tabii şöyle bir şey de keşfediliyor yani bu bir nüfuz bir güç haline geliyorsunuz medya endüstri sahibi olarak. Kimi ülkelerde eğer ortamını bulursa bu gücü iktidara kar iktidara bir nevi satma, sunma. Yani sen benden yararlanabilirsin ama ben de senden yararlanacağım şeklinde kullanılmaya başlanıyor. Ya da bir süre sonra medyanın bu gücünü gören dışarıdan bazı, Başka kurvarlardaki sermayedarlar medyaya yatırım yapmaya başlıyorlar. Onun nüfuzundan yararlanmak üzere. Şimdi medyanın tabi bu her ülkenin özgül şartlarında buna bakmak lazım. Çok genelleştirilebilecek bir şey değil. Bir kere her ülkede medya bu kadar araçsal değil. Yani bana medyanı söyle ben sana ne menen bir demokrasi olduğunu söyleyeyim. Ee, gibi özetleyebiliriz bunu medyaya böyle alan açılmayan haddini diyen ülkeler var ee, bunu başaramayan ülkeler var yani iyi iyi kötü bir demokrasinin olduğu e, bir ülkede bir kere medya e, bu kadar fitursuz olamıyor yani böyle e, iktidarlarla bu kadar içli dışlı bir algülüm vergülüm içerisinde olamıyor hı hı. yani ama bunun iyi kötü işleyen bir demokrasi olması gerekiyor. Ee, bu kadar kontrollü, e, kontrol altında bir kurum e, olmayabiliyor. Çünkü bir ülkede eğer muhalefet varsa o zaman muhalefet bunun hesabını soruyor. Yani bu gücün e, diyelim iktidarla iç içe geçmesine imkan tanımıyor. Ya da e, farklı muhalefetin de medyası oluyor. Bunlar birbirlerini dengeliyorlar en azından. Okur e, şey yapıyor, bunu ayırt edebiliyor. Bir de iyi kötü demokrasisi olan ülkelerde vatandaş biraz daha bilinçli oluyor, ayırt edebiliyor, cezalandırabiliyor. Yani Bu bu dolayısıyla her ülkenin iklimi, demokrasi iklimi aslında medya iklimini de belirtiyor. Bizim bugün başımıza gelenler, bizim yaşadıklarımız işte ancak böyle neredeyse diktatoryal bir rejim olduğu içindir bu yani. Ee, şimdi eğer biraz olsun demokrasisi çalışan bir e, ülke olsaydı e, buna direnebilirdi e, medya ya da e, medya bu kadar bir iç e, içe geçmişlik e, hali olamazdı. Ya, şimdi bugünkü halinde iktidar bileğini büküp onun nüfuzunu almaya çalışıyor ama e, AKP iktidarından önce de medyaya hakim olanlar iktidarları tehdit edip ondan özelleştirme payı istiyorlardı, kredi istiyorlardı, teşvik istiyorlardı vesaire. Yani şimdi evet. o günde gerçekten yanında durulacak bir medya yok. Bugün de yanında evet. durulacak bir medya yok. Yani önemli olan bu medyanın iki dönemde de bu şekilde bir güç ve yani kendini kullanan ve kullandıran bir güç haline gelmesini önlemekti. Bu olmadı. Yani bu bunun imkanı olmadı. Şimdi burada da dediğim gibi yani bu ülkede güçler dağılımı buna çok imkan vermediği için ve bunun önlemleri alınmadığı için. Yani bunun doğrusu bakın nedir? Bunun doğrusu aslında medyayla patronaj arasında bir kalın perde olması gerekiyor. Aha. Bir kere medyanın, medyayı yöneten birçoklar Profesyonellerin, yayın yönetmenlerinin, editörlerin, köşe yazarlarının patronajla e, kendilerini e, ayırt etmeleri ve bir kalın perdeyle ayırt etmeleri ama onu, ona e, imkan bulabilmek için de örgütlü olmaları gerekiyor. Yani bugün e, birçok e, bizdeki bu rezaleti yaşamayan ülke e, niye yaşamıyor diye sorarsak bunların e, kendi sendikaları var, kendi e, etik örgütleri var yani böyle davranan insanları rapa bırakmıyorlar, onu rezil ediyorlar. Ayrıca da sendika olduğu için birbirlerine tutunuyorlar. Yani patron da biliyor ki yani ben bunun daha fazla üstüne gelemem. Ayrıca da patron da biliyor ki ben bunu böyle kal kullanmaya kalkarsam bu halk benim cezamı verir. Yani bütün bu farklı farklı işleyen kurumlar var. E, hukuklarında da yani bu, bunu engelleyen şeyler var ve çalışıyor işliyor yani hem mülkiyetin e, uh -huh. denetimi açısından hem e, kullanım açısından bunlar işletiliyor. Belli sınırlar var mı? Söyleyebilir miyiz? Mesela mülkiyetin ya belli var bir tabii. Yani o, diyelim şey ki e, bankası bilmem şeyi olan insanların belli mülkiyet e, yani Hı -hı. basın kuruluşlarını yani Türkiye'de de aslında belli mevzuat getirildi ama işlemiyor. Yabancılara Aşın, ilişkin bir var. Aşılıyor evet. Galiba. Yabancılara ilişkin var ama yani e, mesela işte televizyon kanalı sahibi olanla banka sahibi olanın e, ilişkisine dair bazı düzenlemeler filan getirdiler ama işte Altakke, Verkülak, e, daha şey insanlar e, kullanarak, e, dublörler kullanarak bunu evet. e, aşabiliyorlar. Bunun denet, denetleyeni de yok. E, kamu medyası çok önemli. Yani başka kurum ülkelerde işte BBC örneği var. Yani evet. bu, bu kamu medyası kendine dokundurtmuyor. Bu özelliği var yani bu, bu kim iktidar olursa olsun o kurum takır takır çalışıyor çalış yani olabildiği kadar çalışıyor. Bizde böyle bir şey yok bizde yani iktidara gelen aynı anda bütün kamu medyasının yönetimini değiştiriyor ve buna hiçbir itiraz olmuyor. Yani daha kraldan çok kralcılar var. Şimdi laf orada gelmişken gerçekten bir de bizde ne yazık ki bir dik duran profesyonel bir editör kuşağı yok. Yani bu özellikle 12 Eylül Sonrasında bu özel iktidarı ve ondan sonra oluşan medya ortamında e, neredeyse yani gazete e, genel yayın yönetmenleri, sonra televizyon e, yönetmenleri e, patrondan daha patron e, bir tavır içine girdiler. İşte patronla bunları ödüllendirmek için yönetim kuruluna aldı. Bunlara e, bol maaşlar verdi, hisseler verdi e, ve giderek bu medya Endüstri haline gelirken hatta kompleks haline gelirken kendi içinde ciddi bir hiyerarşi oluşmaya başladı. Yani en tepede son derece aristokrat patronla içli dışlı ve onun yani kraldan daha kralcı ondan daha kralcı bir yönetmen, editoryal kadro, köşe yazarları müthiş maaşlar ve başka şeylerle ödüllendirilen sonra arada işte bir orta kademe kadro sonra da bir parya kadrosu medyanın muhabir haberci kadrosu böyle bir iş bölümü oluştu ve tabii en kötüsü bunların sendikaları yok yani hı hı. sendika yasaklandı şimdi 12 Eylül öncesinde basın olduğu dönemde medyanın daha güçlü sendikalar yani sendikalar vardı Böyle bu kadar e, palliatif ve rezil bir ortamın e, ortaya çıkmasında sendikasızlaştırma çok önemli etken oldu. Şimdi orada da sabah grubu bunun kapısını açtı. Sabah grubu İzmir'den e, İstanbul'a geldiğinde ve e, buradaki hakim gruplarla yarışmaya e, başlarken bir rekabet gücü edinmek için sendika sokmayacağım buraya dedi ve sendikayı sokmadı. Dolayısıyla diğer gruplar da o zamanlar hürriyet ve milliyet grupları da bu bir haksız rekabet deyip noteri gazeteye çağırıp herkesi tek tek sendikadan istifa ettirdiler. Ve buna kimse itiraz etmedi. Dolayısıyla külliyen sektör sendikasız bir sektör haline geldi. O zaman da gücü yeten yetene yani alt kadroların hiçbir şekilde direnme dayanma imkanları kalmadı. Böylece yani e, habercilik normalde şudur. Aşağıdan yukarıya haber gider ve e, haber hak eden haber manşet olur. Bu tersinden işlemeye başladı. Bugünkü manşetiniz budur. Bunun altını doldurun. Gidin bunun hmm. bu, yani neredeyse birinci sayfa e, patron ya da onun e, vekil harcı tarafından. Bugün bunu başlık yapacağız. Bunun altını doldurun. Bugün buna şunu yapacağız. Gidin bunun e, şeyini bulun. Neyse o mesaj. E, gidin için. açığını bulun. Dosyasını bulun. E, bel altından vurabileceğimiz bir şeyleri bulunla Dönmeye başladı. Böylece aşağıdaki haberci de anladı ki. Yani ben ağzımla kuş tutsam haber getirsem. Bunlar haber olmayacak. O zaman ben, bana ne iş verilirse o yapılacak. Şimdi bu bir kalite sorunu ortaya çıkardı. Bir bir motivasyon sorunu çıkardı. İnsanlar işlerini yapamaz oldular, haber yapamaz oldular ve son derece mutsuz insanlar haline geldiler. Yani sendikasız oldukları için de gerçekten 3-10 paraya çalışan, güvencesiz çalışan insanlar haline geldiler ve hatta o kadar bir pesbaya hale geldi ki şimdi birçok medya kuruluşu stajyer adı altında evet. e, genç genç insanların emeğini e, kullanıyor. Yani özellikle televizyon kanallarında hani günün birinde siz de e, belki şey yaparsınız diye. Onlar da yani bir umut beklentisi içerisinde stajyer adı altında ücretsiz e, çalışıyorlar. Karın tokluğuna çalışıyorlar. Hatta yol paralarını bile çıkarıyorlar. Böylece stajyer emeği Kullanan Ki güvencesi. epeyce de bir haber yapılıyor o stajyerler üzerinden evet, diyebiliyorum. Evet, evet böyle bir şey var. Yani dolayısıyla yani bu nereden toplanacak derseniz işte buradan toplanmak gerekiyor aslında. Yani insanların her şeyi göze alarak yeniden bir sendikalaşmaları gerekiyor. En aşağıdakilerin sendikaya girmeleri gerekiyor. Haklarını talep etmeleri gerekiyor. Güvence istemeleri gerekiyor. Ee, ancak öyle ee, biraz e, burayı adam etmek mümkün olur. Ee, bununla ilgili çabalar var. Ee, kurulmuş sendikalar var. Ee, ama korkuyordu siniyordu insanlar. Şimdi ben umuyorum ki yani bu gezi direnişi bir sürü şeyi ters yüz edecek. Yani insanlar eğer korku duvarını açtılarsa eğer e, artık e, hakkını istemeye kalktığında e, her tür baskıyla yüz yüze geldiğinde bütün o gezi gücü oraya yığılacaksa bunu bilecekse, biliyorsa artık kolay kolay şey yapamayacaklar. Bu fitursuz davranışlarda bulunamayacaklar. Yani medyada düzelmenin de mutlaka aşağıdan yukarıya olması gerekiyor. Sendikalaşmanın olması gerekiyor. Ki yukarıdaki editöre de haddini bildirebilsin. Patronla arasına da bir perde çekebilsin ve hakkıyla bir medya, televizyonculuk, gazetecilik yapılabilsin. Ki aslında yani bu hani sendikasız olmak ya da iş güvencesinin olmaması e, yani gazetecinin de işinden edileceği korkusuyla haberini sansüre, otosansüre e, uğratmasının e, bir sebeplerinden biridir. Yani e, iş güvencesi olabilen e, bir gazetecinin eli daha, e, eli daha yüksek olurdu, tabii, daha tabii güçlü yani olurdu mutlaka. Yani iki düzenler arasında hani bırakın sıradan gazetecilerin falan köşe yazarları o durumdalar evet. yani köşe yazarlarını o hale getirdiler ki. Yani bir şeyi göze almadıkça insanlar yazamıyorlar. Yani her an, çünkü görüldü bu. En okuru olan insanları bile pat diye kapının önüne koydular. Yani vazgeçilmez değilsin diye. Bu diğerlerine ders oldu. Diğerlerini sindiren bir davranış oldu. Ve kimse kimseye sahip çıkmadı. Yani onların arasında da, yazarların arasında da bir dayanışma yok. Yani Aşağıdan yukarıya bir dayanışma, bir sendika üstünden bir dayanışma olursa ya da bunun kurumlar içerisinde bir dayanışma ortaya çıkarsa o zaman yani biraz daha etik, biraz daha mesleğin ahlakına uygun, haber alma hakkına saygılı bir gazetecilik, bir medya ortamı yavaş yavaş olmaya başlayacak. Yani bunun da mücadelesi bugün aslında bugün artık herkesin bu geziden çıkaracağı dersler arasında bu var. Yani direnirsen, mücadele edersen karşılığını alırsın. Yani bundan korkma. Korktuğun sürece üstüne gelecekler. Eğer korkmazsan yalnız olmadığını göreceksin, herkes seninle olduğunu görecek ve kazanacaksın. Yani bunun dersi ne bence bütün çalışanlar, bütün işyerlerinde, bütün haksızlığa ve hak ihlaline uğrayanların hepsinin bu gezi direnişinden çıkaracağı ders şimdi bu ve bu bu kullanılmalı. Yani bu bundan gerçekten büyük bir hayat dersi. Her şeyin bu şekilde bir paradigma değişimine uğradığı bir momentteyiz öyle söyleyelim. Türkçe evet, alfabesini öğreniyoruz. Evet direniş aslında bu ekonomik ve sosyal haklar temelini de kurarken aslında bir yandan etikle de bütünleştirmek gerek herhalde mesleketiyle bunun ne kadar e, gazetecilerin gündeminde olduğunu düşünüyorsunuz? Doğrusu çok gündeminde yani bence bu bu e, direniş medyayı çok ciddi sarstı yani bir kere e, bu 31 Mayıs gecesi o penguenler gecesinde herkes bir sarsıldı, bir Hı -hı. utandı, utandı halinden ve sorguladı. Ee, bakın o e, yani NTV'nin önüne insanların gidip Hı -hı. o e, gösteri yap ve onları bir öz eleştiriye tabi Dari. tutmalarıyla beraber orada çalışanlar da biz ne yapıyoruz demek durumunda kaldılar. Hı -hı. Yani belki şu anda birden bire dönmüş değil e, yayın akışı vesaire duruş ama etkilendiler. Şimdi bunun arkasının gelmesi gerekiyor. Bunun içeriden insanların korkmadan örgütlenmeleri gerekiyor. Yani hem oradaki haber üretimine, program üretimine demokratikleştirilmesi, adilleştirilmesi için hı hı. hem özgün haklarını yani demokratik, ekonomik haklarını elde edebilmek için içeriden bir mücadeleye başlamaları ki başladılar. Yani var öyle şeyler. Hı hı. İşte DİSK bünyesinde kurulan bir e, sendika var. Basın sendikası var. Oraya e, üyelikler e, vardı. O hızlanıyor. E, yani bunun en azından şimdi cesaretini buluyorlar. Yani Gezi bir şeyi kırdı. Yani evet. Gezi öncesinde cesaret edemeydi. Bakın Gezi Gezi öncesinde TÜSİAD bile konuşamıyordu. TÜSİAD bile şimdi konuşmaya onun için e, Başbakan altı yerde durup konuşma yapıyor. Yani kimyası bozuldu çünkü. Yani e, bu hadise herkese bir güç verdi. Bir konuşur hale geldi. Diller çözülmeye başlandı. Hı hı. E, bu mutlaka medyada da olacaktır. Yani medyada da insanlar artık e, böyle emir kulu gibi e, bir şey e, hissetmeyecekler. Ya da bundan dolayı e, tensikata uğrayan, gadire uğrayanlar e, tıpkı gezide yapanların yaptığını yapıp oraya yığılacaklardır. Hı hı. Ve bir anda arkalarının boş olmadığını göreceklerdir. Yani... Bunu e, görmek ve göstermek gerekiyor, deneyimlemek gerekiyor. Yani hı hı. gezi sadece böyle bir e, alana sıkışmış bir itiraz olarak kalmayıp bir ruh olarak aslında bütün her yere e, okullara, e, mahallelere, e, iş yerlerine yani bütün şimdiye kadar haksızla uğranmış neresi varsa o ruhun oraya taşınması ve icra edilmesi gerekiyor. Yani hı hı. geziden çıkarılması gereken en önemli ders bu. Direnirsen kazanırsın. Baş kaldırırsan kazanırsın, hayır dersen kazanırsın ama boyun eğersen kaybedersin, boyun eğme yani gezinin en önemli hı hı. sloganlarından biri bu, boyun eğmeyenler işte dimdik ayaktalar bugüne hı hı. kadar ve kazanacaklar, yani bu her yerde böyle yapılırsa kazanılacak. Hı hı. Üstelik tabandan gelen bir demokrasi talebi hareketi olması sebebiyle daha Kesinlikle. da kalıcı ya buna olacak. Kesinlikle buna karşı neymiş? duramazlar. Yani buna karşı duramazlar. Buna yeter ki bir cesaret. Artık ki bakın cesaret etmektir bütün mesele. Hı -hı. Yani bugün Gezi ve Türkiye'deki bu depremi. bu. Sadece Türkiye'de bir dünyada bu konuşuluyor. Bu dünyaya bir ders çıkarıyor aslında. Yani harekete geçersen cesaret edersen. Bu, yani Bütün devrimlerin altında bu, budur. Hı hı. Yani birilerinin e, göze alması ve cesaret edebilmesi, o, e, öne çıkması e, arkadan sürüklüyor. Sel gibi sürüklüyor, çığ gibi sürükleyip getiriyor ve o ruhu her yere taşıyor. Yani her yerde o zaman insanlar o korktukları, sindikleri şeyin üstüne üstüne gitmeye başlıyorlar. Medyada da bu olacaktır. Olmalı. Yani bu bunu e, ben hissediyorum. E, nitekim birçok kuruluşta Şimdi e, sendikalaşmaktan korkan, işten atılmaktan korkanlar o şeyi yıktılar. Yani yavaş yavaş bu haklarını isteyecekler. Hem hani medyanın adam gibi bir medya olmasına, e, insanların haber hakkına e, saygılı bir medya olmasına e, gayret gösterecekler. Hem de kendi hakları için orada mücadele edecekler. Tabii tüketicinin de aslında burada... E... Büyük bir etkisi olacak yani siz bahsettiniz hani MTV'nin önündeki protestolar gibi ya da işte çekilen bankalardan çekilen e, paralar gibi yani e, aslında yaşadığımız çayda birkaç yerde gösteriyor e, insanlar haklarını bir sandıkta gösteriyorlar ama yani sandık her zaman her şeyi yansıtmayabiliyor istediğinizi yansıtmayabiliyor bu yüzden Tüketici aslında önemli bir güç burada. Yani medyanın da eğer hani bu sermaye ilişkileri değil de e, normal bir endüstri gibi sattığından kazanması söz konusu olabilirse aslında orada tüketici ne kadar büyük bir e, güç olduğunu görüp onu doğru yönlendirebilme imkanına da sahip Kesinlikle. olacak. Kesinlikle yani e, tüketici olarak ya da izleyici e, okuyucu olarak haklarımız var. Bir kere gazete alırken para veriyoruz. Yani onun karşına ne istiyorsun? Bana doğru haber ver diyorsun ve yorum çeşitliliği ver diyorsun ya yani ben bir tek düzle şeyler okuyayım farklı insanları okuyayım. Artı beni haberdar et ve bunun parasını veriyorum ben sana. İki türlü veriyorum yani bir cebimden veriyorum, bir de senin aldığın reklam da benim cebimden çıkıyor. Yani bu bunu bana vermek durumundasın. Bunu dolayısıyla isteme hakkı var izleyicinin, okuyucunun. Ee, bunu ilk şey yapan e, istismar edenin yani belli çıkarlar için istismar edenin de öbür tür e, şeyine de e, haddini bildirmek gerekiyor yatırımına ki e, o yaşandı şimdi Türkiye'de e, değil tabi yani 5 yılda bir gidip sandı atmak mıdır demokrasi yani ya da ben 5 ayda 5 yılda bir o yatarak bütün yetkiyi sana verebilir miyim yani ben sadece, e, aday olanlardan birini seçiyorum. Sen e, benim adıma beni yönetmeye başla ama Vekalet yani, bir, ilişkisi. Bir, bir, bir, bir, ben Ama sana her şeyi delege etmiyorum. Yani sen e, seni seçtim sana yetkiyi verdim ama sen bildiğini yapamazsın. Yani onun geri kalan kısmında ben seni denetleyeceğim. Nasıl yapıyorsun? Ne, ne, bana soracaksın ve buna itiraz haklarım olacak. Protesto edeceğim seni. Gerektiğinde alkışlayacağım ama gerektiğinde protesto edeceğim, yanlış yapıyorsun diyeceğim, denetleyeceğim. E, aksi takdirde e, olmaz ki 5 yılda ben yetki vererek seni nasıl e, bu işe e, memur edebilirim. Bunun adı demokrasi falan olmaz. E, keza işte bu hem e, diğer e, şeylerle, iktidarla olan ilişkilerimizde, kamusal ilişkilerimizde e, hem tek tek ister medyayla, ister başka Hizmet ve mal aldığımız kurumlarla olan ilişkilerimizde bizim sürekli bir söz hakkımızın olması gerekiyor itiraz hakkımızın olması gerekiyor haklarımızı savunma evet. imkanımızın olması gerekiyor bunu kullanırsak aslında gerçek bir yurttaş olabilir. Demokrasiyi Hı. doğru deneyimlemiş oluruz. Son olarak çok kısa basın organlarıyla siyasi gücü birbirinden ayırmak için Türkiye'de ne gibi adımlar atmamız gerekiyor? Şöyle başlıklar halinde bir Çok ansak, kısa ona tane. da değinerek bitirelim programımızı. Valla öyle araya duvar örebilecek bir durum yok. Yani Hı. bu rahatsız olduğumuz şeylerin çözümü aslında demokrasiden geçiyor. Şeffaflıktan geçiyor. Yani medyanın iktidarı iktidarın da medyayı birbirlerinin sırtının kaşımasına imkan vermememiz gerekiyor. Medya işini yapacak siyasette işini yapacak medyanın görevi ne izleyiciye okuyucuya haber vermek yansız haber vermek ve çok değişik görüşleri sunmak. İşi bu bunu ama bağımsız yapacak. İktidarın etkisinde kalmadan yapacak. İktidar da medyayı kullanmaya kalkmayacak. Yani bunların birbirinden ayrıldıkları, herkesin kendi işini yaptığı bir ortam için bizim çalışmamız lazım. Yani bu aslında demokrasi için mücadele. Yani nasıl bir medya, biraz nasıl bir demokrasiyle ilgili Hı. bir şey. Bunu başarabildiğimiz ölçüde medyada adam gibi medya olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın, herkese aydınlık günler. Hoşçakalın.